Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Türkiye'de ve dünyada her şey yolundaymışçasına hazırladığımız çocuk kitapları programı başladı. Ee, sıra dışı bir resimli kitapla, Türkiye çevrildiği için çok sevindiğim bir resimli kitapla e, sizi belki de tanıştırıyor olacağım. Çok seviniyorum buna. Tommy Ungerer'in e, yazıp resimlediği 3 haydut nihayet e, Mefisto çocuk tarafından e, Türkçe'ye kazandırıldı. Babalarının katkılarıyla Türkçeleştirenler Sinan Erzeren, Güneş Onaran diye kitabın içinde bir not var. Ee, üç Haydut ee, aslında e, benim çok sevdiğim arkadaşım Esra Fransa'dan bize e, göndermişti o oğlu Tristan ve kızı Maile'ne okuduğu ve çok sevdiği kitapları zaman zaman bizimle de paylaşıyor. Ee, biz daha o zaman tanışmıştık ne kadar zaman geçti evet. üstünden. Ki bu zaten 45 yıl falan olmuş herhalde bu kitap yazılışım tam tarihini bilmiyorum. 1962. Tabi Amerika'da <gülüyor> klasikleşmiş <gülüyor> evet, kitaplardan Amerika'da klasik biriymiş kitaplardan bu. kitaplardan birisi. Tommy Ungerer çok ilginç bir isim. E, üç dilli e, çok kültürlü bir yazar. E, Tommy Ungerer e, Strasbourg'da dünyaya gelmiş. Alman işgalini yaşamış. Fransızca ve hani kendi e, dili orada konuştuğu şivenin yasaklanmasına şahitlik etmiş. Ondan sonra... Ee, işte Amerika'da yaşamış, Strasbourg'da yaşamış başka başka yerlerde yaşamış ee, bu kitap da e, çocuk e, kitapları içinde oldukça önemli bir yere sahip çünkü bir hani, ikon kırıcı bir yanı var 3 evet. e, haydutun e, öyküsünden bahsedeyim hemen çok korkunç 3 haydut var böyle siyahlar içinde 3 e, haydut birincisinin alay bozan tüfeği var ikincisinin karabiber körüğü var Üçüncüsünde kocaman kırmızı bir baltası var. İşte bunlar e, pusuya yatıyorlar. Sonra bir araba geldiği zaman ya da işte birileri geldiği zaman, yolcular geldiği zaman çok ürkütücü tipler oldukları için hemen böyle işte herkesi korkutup kaçırıyorlar. Çok burada karanlık tipler. Karanlık tipler tabii yani. E, i̇şte onları gören kadınlar korkudan bayılır, köpekler kuyruklarını kıstırarak son sürat kaçar ve en cesur adamlar bile hemen tüy verirlerdi diye burada bir şey var. İşte faytonsa eğer pusuya yattıklarında karşılarına çıkan ee, önce atın burnuna körükle karabiber püskürtüyorlar. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Fayton durunca hemen baltalı olan gidip tekeri kırıyor. Hı hı. Alay bozan tüfeğini gördükleri zaman zaten faytondakiler neleri var neleri yoksa veriyorlar. işte bütün değerli eşyalarını, çantalarını vesairesini. Bizim bu üç aydır işte bir dağdaki bir mağarada istifliyor bütün bu kazandıkları, daha doğrusu kazandıkları değil de toparladıkları, hı hı. kaldırdıkları, yağmaladıkları, yağmaladıkları şeyleri. Günlerden bir gün bir faytonun daha yoğunu kesiyorlar ama içinde Tiffany adlı e, öksüz bir kızdan başka e, kimse yok. Hiçbir şey yok. Değerli başka hiçbir şey de yok. İşte üstelik de böyle işte kimsesiz kaldığı için huysuz halasına gönderiliyor. Ve Tiffany 3 haydutta karşılaştığı için çok mutlu çünkü halasına gitmekten kurtuluyor. 3 <gülüyor> e, haydutta onu bir battaniyeye sarıp böyle kucaklarında uyutarak birdenbire bambaşka bir profil çıkıyor karşımıza. Ne kadar insani bir yanları varmış. Tam bu anda yani onunla Yani bırakıp gidebilirlerdi. Niye Her şey olabilir. Alıp satabilirlerdi. Bugün çok örneğini gördüğümüz. Evet. Yani yaptıkları şey alıp götürmek mağaralarına götürüyorlar. Tiffany bir güzel uyuyor. Uyanıyor bir bakıyor. Mağara ağzına kadar işte altın bir değerli eşya. Neyse o, o vırzılır. Onlarla dolu ve çok basit bir soru soruyor Tiffany. Bunları ne yapıyorsunuz? Bunları niçin toplayıp burada biriktiriyorsunuz? Bizim üç tut da afallıyor çünkü o güne kadar hiç düşünmemişler bunları ne yapacaklarını. Sadece yapmaya alıştıkları şeyi yapmışlar. Hiçbir fikirleri yok. Bunun üzerine ee, Öksüz Tiffany'yi de çok sevdikleri için ee, başka mutsuz ve terk edilmiş çocukları aramaya koyuluyorlar ve onları da bakmaya başlıyorlar. Sonra gidip bastırıp parayı koca bir şato satın alıyorlar bu çocuklar yaşasın diye. Burada yaşayan çocuklara kırmızı şapka ve pelerin giydiriyorlar. Kendilerininkine benziyor. Ama onlar hala o siyahları giymeye devam ediyor. Tabii ki zamanla o şatonun etrafında bir şehir oluşmaya başlıyor. İşte sürekli kimsesiz çocuklar onların kapılarına bırakılıyor. Ama e, bizim üç kafadar onlara bakmaktan asla vazgeçmiyor. Neleri var neleri yoksa onlara ayırıyorlar. Ve sonra bu şehrin şehirde bu üç haydutun anısına üç tane kule dikiliyor. Ve e, kitabımız burada bitiyor. Kulelerin e, çatıları da, da 3, 3 ay tutup başlık, başlıklarına e, benziyor. Tipine benziyor. Şimdi bu kitap ne demek olabilir? Ne anlama gelebilir? Birçok anlama gelebilir. Esasen bir yazarın da kitabının yazdığı e, metnin e, kaç anlama gelebileceğini düşünmesi mümkün değil. Hepsini birden düşünmesi mümkün değil. Ama genel bir anlam dünyası var ve o bir sürü şeye denk geliyor. Hı hı. E, bunun üzerine düşünürken, yani bu kitabın ne anlama geleceğini düşünürken Yakın zamanda elime alıp okumaya başladığım bir kitaptan bir bölüme rastladım. E, i̇letişim yayınlarının Polisiye dizisinden çıkan Wolfgang Schorlau'nun yazdığı Mavi Liste, Denkler'in ilk vakası. Hulki Demirel tarafından çevrilmiş. E, üç haydutun ne anlama gelebileceğine dair şöyle bir pasaj okumak istiyorum bu kitaptan. E, Denkler bir... E, İstifa etmiş bir polis ve e, arkadaşım Mario ile konuşuyor tam da e, dedektiflik işine başlamak üzereyken o işe girişmek üzereyken gazeteye ilk ilanını verecek daha daha vermemiş arkadaşım Mario ile konuşuyor. Mario diyor ki sempati suç işleyenin fazla işine yaramaz yakayı ele verdiğinde her şeye rağmen cezalandırılır denklerde yanıt veriyor aslında pek o kadar basitte de değil. Eski şefim 70'li yıllarda Bader Meinhof bir banka soygunundan sonra sokakta oradan tesadüfen geçenlere para dağıttığında yüksek kademelerin bundan büyük bir korku duyduğunu anlatmıştı. Ya da bir adam kaçırma hadisesinde bütün sosyal yardım alanlara 500 er mark dağıtılmasını talep ettiklerinde ve buna benzer hadiselerde. Eğer bir suçlu kamuoyunun gözünde itibar kazanırsa bu durumun polisin işine geniş çaplı etkileri olur. Dolayısıyla toplumsal onayın muhakkak surette kırılması gerekebilir. E, o kadar iyi denk geldiler evet. ki birbirlerine hani ne diyeyim bilemiyorum o kadar iyi denk geldiler ki yani 3 e, haydutun e, yani sadece çocuk edebiyatı açısından bir ikon kırıcılığı yok bence evet. e, bizim suça e, iyilik kötülük meselesine evet. e, daha birçok şeye çocuk kitabı üzerinden bakışımızı da kırıyor orada da ikon kırıcılık hı hı. E, yapıyor bu yüzden çok önemli ayrıca şunu da gösteriyor bize hem polisiyenin bu bölümü polisiyeden okuduğuma göre hem Polisye kitapların hem de çocuk kitaplarının ne kadar derin olabileceğine dair de evet. e, çok çarpıcı bir örnek oldu. Bu iki denk, iki rast bu, yani bu böyle bir, bir şey. Gelmiş. Evet. Yani şu müthiş bir e, rastlaşma. E, o yüzden kitabın kıymetini çok ortaya çıkardı benim için bu pasaj. O yüzden okumak istedim. E, Üç Haydut yayınlandığı tarihten itibaren hep büyük ilgi görmüş kitaplardan birisi birçok konuda olduğu gibi Türkçe'de de bu konuda gecikmişiz evet. resimleriyle de çok çarpıcı, çok eğlenceli. Evet, tiyatro sahnesi gibi. Yani bana hep böyle Hı. bir tiyatro oyununu çağrıştırıyor bu resimler. Evet, gölge tiyatrosu gölge gibi tiyatrosu. olduğu için evet belki. Biraz siyah figürler. Hani hep Hı -hı. siyah figürleri görüyoruz. Yani Biz ay ışığı arada, var. Ay evet. ışığının önünde o gölgeleri görüyoruz. Evet. Arada sırada gözlerini görüyoruz o kadar. Evet. Başka bir şey de görmüyoruz. Ama diğer e, figürleri görüyoruz. Net evet. olarak onların kim olduklarıyla ilgili bir şüphemiz yok. E, onları görebiliyoruz. Ve e, ifadeler de çok güçlü. Yani Hı. burada gerçekten o kuklavari Evet. Çizimdeki o kuklavari his, mesela atların ifadeleri çok net ve çarpıcı yani. yani ee, o anki o, o, o durumu çok güçlü bir biberi, biçimde gösteriyor. Biber püskürtüldüğündeki atların evet. çığlığını duyabiliyorsun o sahnede. Ee, yöntem de oldukça eğlenceli yani karabiber püskürterek <gülüyor> atların burnunu. Ee, ama tabii en çarpıcı olan şey. E... Tiffany'yi aldıkları an mı? Hmm, Tiffany'nin aslında şu çok çarpıcı. evet Tiffany'yi almaları birdenbire bizim için profili değiştiriyor iyi kötü noktasında tam bir karmaşaya düşmemiz evet. gerekiyor. Eğer iyilik ve kötülük diye iki şeyden ibaret olduğuna inanıyorsak Aha. hayatın. Ee, büyük bir kaos yaratıyor bir kere orada. Buna inananlar için. Ee, i̇kincisi de Tiffany'nin sorusu çok önemli bence. Evet. Yani bu zenginlik ne işe yarıyor? Yani nasıl elde edildiğinin de önemi yok o noktada. Evet. Yani Gerçekten bir bir yok? amaç belirliyor evet. onlar için. Ya Bir de böyle bir dünya var ya Yani herkes biraz daha biriktirme... Evet. merakı içinde. Yani bir şekilde bir zenginliğin mayalanmasını istiyor herkes falan. Yani böyle bir... Daha fazla. Daha, daha fazla, fazla. fazla. Evet. Daha fazla yani fazla o diye. noktada dünyanın en önemli sorusu değil mi? Yani ne işe yarayacak bu arkadaşım? Evet. Yani hani var yemez amca. Hı hı. Eyvallah. Ne işe yarayacak yani? Ee, bu bakımdan çok çarpıcı ve bence hani birçok insanın hayatını değiştirmiştir diye düşünüyorum. Evet. Bu kitap. Birçok çocuğun gelecekle ilgili bakış açısında önemli bir yeri olsa gerek bu soruların. Ee, tabii yaptıkları sonra dönüştürdükleri o Serveti dönüştürdükleri şeyde e, oldukça önemli, e, kimsesiz çocukların bakımıyla ilgili. Zaten daha iyi ne Daha da, e, bundan hani, sonra da soygun yapmıyorlar anladığım kadarıyla. E, Bu nasıl söz bir... etmiyor kitap? Yani hani e, bir ek gelir elde etmeleri gerekiyor mu hala? <gülüyor> onu bilmiyoruz ama e, sonuç itibariyle kocaman bir çocuk köyü kuruyorlar hı hı. ve e, bir, baksana bir sürü mutlu çocuk. Yani resimde en azından evet. böyle görüyoruz. Hepsi evet kırmızılar içindeler, bir üniforma giymiş gibi görünüyor olabilirler ama e, farklı farklı çocuklar oldukları ve farklı şeylerle uğraştıklarını da bu resimde görebiliyoruz. Hı hı. E, yazıldığı zamanı dönüş, düşünecek olursak, yani o, o zaman için bugün olduğundan çok daha çarpıcı tabii. Evet. Bu e, kitap 1962, yani buradaki e, kitabın, kitapla ilgili verilen ilk tarih 1962. E, İkinci Dünya savaşında da atlatmışız. Hı hı. Dehşet şeyler yaşamış dünya. E, Tommy Ungerer'de yani hem nazileri yakından görmüş hem direnişi yakından Hı -hı. görmüş. İkinci Dünya Savaşı sırasında. E, ana, ana dili yasaklanmış Hı. falan. Hani böyle Sonra şeyler yaşamış. Sonra Amerika'ya yerleşiyor. Amerika'ya yerleşiyor. Morris evet. Sendak da ondan etkilenmiş öyle bir şey okumuştum. Yani şey Vahşi Şeyler Ülkesi'nin Hı -hı. E, yazılması sırasında. Yani onu yazarken e, Morris Sendak'ı besleyen... Kaynaklardan, kaynaklardan biri, biri. biri de e, Tommy Ungerer'miş. Böyle bir şey okumuştum. Ee, yani e, Maurice Sendak bunun belki en bariz olanlarından biridir. Hani en göze çarpanlarından Hı -hı. biridir. Maurice Sendak da çok önemli, önemli olduğu için. Olduğu e, için evet. Ama herhalde Göz çok önünde. fazla kişiyi etkilemiştir. Yani onlarca dile çevrilmiş e, 140 tane kitaptan bahsediyoruz. Tommy Ungerer tarafından yazılmış bu Hı. arada. E, Birçok ödülden bahsediyoruz hani. Çok önemli sayılan yani ödüller hani işte ödüller önemli sayılabiliyor o yüzden de çok önemli sayılan ödüller de almış. E, Tommy Ungerer'in 3 Haydut'u. E, bu kitabı bir de armağan etmek istiyoruz. E, Birdolapkitap.com'da bu yayının bant kaydını yayınlayacağız. O sayfaya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz ve bir kişi bu kitabı kazanabilir Tommy Unger'in 3 Haylutu Mephisto Çocuk tarafından yayınlandı. Şimdi bir müzik arası verelim mi? Evet. E, Peanuts'tan Charlie Brown Team mi çalacağız? Vince Guaraldi Trio çalıyor. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Behiç Akın e, yazdığı ve resimlediği Ben Ne Zaman Doğdum var elimde. Gül Kitaplığından çıktı bu kitap. Tombiş Kitaplar dizisinden. E, bu Tombiş Kitaplar dizisinin dördüncü kitabı ama benim okuduğum, bu, bu seriden okuduğum ilk kitap. E, dört kitaplık bir seri bu e, şimdilik. Ve Öykü'nün kahramanı küçük bir oğlan çocuğu Memo. Memo her çocuk gibi birçok şeyi düşünen, soran, sorgulayan, merak eden bir çocuk. Ve hikaye pencerenin önündeki kuş yuvasındaki yumurtanın kırılıp içinden bir kuş yavrusunun çıkmasıyla başlıyor. Memo heyecanla mutfağa koşuyor annesinin yanına. Bir kuş doğdu diyor. Olabilir diyor annesi. E, Memo bu, bugün çok özel bir gün diyor. E, bugünü kaydetmeliyiz. Kuşun doğum günü olarak tarihe geçmeli diyor. Annesi de sen peki diyor kendi doğum gününü biliyor musun? Memo böyle kala kalıyor. Doğum tarihini unutuyor. E, sahi ben ne zaman doğmuştum ki diyor. Annesi de e, o sırada meşgul. Şimdi meşgulüm diyor. Git büyük annelerine sor diyor. Böylece. Memun'un ben ne zaman doğdum? Yani kitabın başlığına da e, başlığı da olan sorusu kitabın içinde ilk defa soruluyor ve bundan sonra bir sürü kişiye bu soruyu soracak Memo. Büyük annesi e, çok özel bir gündü diyor. Kalkıyor. E, o sırada büyük anne bir şeyler örüyor. Elinde e, şişleri var, evet. örgü örüyor. E, o arada resim de işte? tabloların üstüne asılı evet, örülmüş şeyler köşesi sarkıtılan evet, danteller kocaman bir masa örtüsü var ee, örülmüş başka bir sürü parça henüz birleşmemiş örüyoruz. dantel parçaları ee, masa örtüsü bir sürü dantel parçasından oluşuyor büyük anne bir tanesini gösteriyor parçalardan işte diyor sen tam bunu ördüğüm gün doğdun diyor yani çok Ay, güzel çok yani bu. O, o demek ki o parçaların her birinin ee, Oo, ne demek güzelmiş. olduğunu büyük anne biliyor zaten böyle onu okuyunca memo da büyüleniyor zaten ee, sonra e, büyük annenin cevabı hoşuna gidiyor ama daha fazlasını öğrenmek istiyor bu sefer abisine gidiyor ee, abisi işte çok uzun boylu duvara götürüyor onu duvarda böyle üst üste çizilmiş çizgiler var işte sen tam bu duvara bu çizgiyi çektiğim gün doğdun diyor. <gülüyor> bu da güzel. E, ve e, Memo bundan da keyif alıyor. Dedesine gidiyor. Dedesi o sırada bahçeyi sunuyor. E, e, bir ağaç kütüğü var kesilmiş. Ağaçtaki çizgiyi gösteriyor. Kütükte halkalar olur ya. İşte sen tam bu e, çizginin oluştuğu sırada doğmuştun diyor. E, Memo bundan sonra güneşle konuşuyor. Elma ağacıyla konuşuyor. Eee Gölün kenarına gidiyor, kurbayla konuşuyor. Ee, ve işte hep güzel şeyler duyuyor kendi doğumu ile ilgili. Ee, amcasının yanına gidiyor. işte futbol sahasındaki çocukların yanına gidiyor onlar diyor ki işte Brezilya ile İngiltere'nin berabere kaldığı yıl doğmuştun diyor. İşte arkadaşına gidiyor Mahmut Usta var. Işte, apartman inşasında çalışan. İşte sen doğduğunda şu karşıda gördüğün apartmanın ikinci katını yeni bitirmiştik diyor. Bir sürü insan aileden işte eş, dost, akraba, arkadaş. Herkes başka bir şey söylüyor ve böyle devam ediyor. Sonunda da güzel bir finali var. Çok güzelmiş. Bakış açısı kazandırmak için yani üç aydıttan nasıl iyilik, kötülük hmm. üzerine ya da işte kazanılan, biriktirilenler üzerine farklı bir bakış açısı kazandırıyordu, bunu konuştuk. Burada da tarih, olaylar, işte yaşam üzerine çok ilginç bir bakış açısı kazandırıyor ve bundan sonra birçok olayı farklı bir gözle göreceğine eminim Memo'nun. Bu kitap okuyunca çok hoşuma gitti. Ve Tomş kitapları okumamıştım daha önce. Ee, önceki kitapları alıp baktım neler var diye. Ee, Benim Bir Karışım, hmm. serinin ilk kitabı Benim Bir Karışım. Ee, bunda da yine benzer bir yaklaşım var. Yani anladım ki sonraki memo kitaplarında da e, memonun işte hayatında böyle farklı farklı örnekler ve karşılaştırmalarla devam ediyor. Ee, mahallede e, onarım işlerini yapan Ali Usta ile tokalaşıyor seferinde ee, ve Ali Usta'nın eli o kadar büyük ki hmm. işte Memo onun elini avucuna elini yapıştırdığı zaman Ali Usta diyor ki bak senin 3 karışın benim bir karışım eder <gülüyor> diyor. Memo da işte benim ellerim niye bu kadar küçük karışım niye bu kadar küçük diye gidip herkesin karışını incelemeye başlıyor i̇şte bir arkadaşı bak benim 8 notaya yetiyor bir karışımı piyanonun üstündeki notaları hmm. gösteriyor ee, abisi e, benim bir karışım Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanır diyor. O da <gülüyor> i̇şte. nasıl, nasıl diyor. gel <gülüyor> göstereyim diye dünya küresinin üstüne koyuyor. E, ve şey evdekilerin yanıtlarından çok hoşlandığı için hepsine tek tek gidip soruyor. Sonra Yine mahallede dolaşıp karşısına çıkan herkese e, karış meselesini danışıyor. Mesela Batı'dan gelen vahşiler topluluğunun gitaristi Ahmet Hı. var. <gülüyor> Sevdiğim tiplerden biri. Karışla resim yapmaktan işte bir enstrüman üstünde karışın ne işe yaradığına Hı. kadar pek çok seçenek çıkıyor karşısına. E, diğer kitapların da isimlerini söyleyeyim. Ee, bizim tombiş taştan hiç anlamıyor. Bizim tombiş fiyonk makarnayı çok seviyor. Ve hiç Akın yazıp resimlediği tombiş kitaplar Güneş'in kitaplığından çıktı. Ee, tavsiye Şimdi, edelim herkese. Evet çok da eğlenceli kitaplarmış. Biz de bugün e, küçük bir yenilik denemeye karar verdik. Bu bir deneme. E, tayga'ya hangi kitabı okuyalım diye sorduk. Programın sonunda şimdi sizi onun yanıtıyla baş başa bırakacağız. Ve eğer bakalım yani belki de buna devam edeceğiz. Şu anda biz de bilmiyoruz ama umarız devam edeceğimiz bir köşe olacak. Tayga'nın köşesi olacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tayga hangi kitabı okuyalım? Ee, mesela... Kitaplardan birisini okuyabiliriz. Tamam. Adı nedir ama okumak istediğin kitabın? Bak burada senin bildiğin bir sürü kitap var. Elmer olabilir, Petson olabilir. Ha. Peki Elmur'un hangisi olabilir? Hangisini daha çok seviyorsun? Hangisini daha çok istiyorsun ya da şu anda okumayı? E, ben Cerkedanlı'yı okumayı istiyorum. Tamam. Peki Petson'dan hangisini okumak isterdin eğer... Tercih edeceğimiz o olsaydı. E, şu anda bir Petron'u tercih, tercih ederim. Tamam. Hangi Petron macerasını peki? Hangi Petron kitabını? E... Mesela tilki avı mı? Petron çadır kuruyor mu? Doğum günü pastası mı? Şu. Aa küçük hündüz kaybolunca. Tamam peki. Teşekkür ederim. Burada Porsuk'u okuyayım. Bakın. Arıyorum. Tamam. Başka ne var bu kitapta? Porsuk göremiyorum. Biraz daha ileride olabilir mi? Şu ne acaba? Bilmem. Porsuğu görünce Findus ne yapıyordu? Porsuk ağlıyor bak. Evet. Neden ağlıyor ki? Porsuk'tan bak. Peki Porsuk'tan Porsuk onu nasıl ağlatıyor? E, yiyecek diye korkuyor. Ha, Findus korkuyor ondan yani. Sonra evet. Sonra ne oluyor? Sonra, Findus neredesin diye bir ses geliyor. Ha, kim o bağıran öyle o seslenen? Petsan. Yaşasın. Findus kurtuluyor mu? Kurtulamıyor. Şu C yaratıklar Cica mıydı onlar? Evet. Onlar seviyor onu. Hı -hı. Şu gemiye bak. Evet, Şu resim... kullanıyor. Hı -hı. Şunlar da şurada oturmuşlar. Peki. peki Bir şey soracağım. Kitabın sonunda porsuk e, findusu yiyor mu? Öyle bir şey var mı gerçekten? Nasıl bir hayvanmış porsuk? Yemiyor Findusu. Eee Arkadaş oluyorlar Evet Burada Petson'a ne diyor Findos hmm, Ne diyordu bakayım ee, Ah Petson diye sızlandı Beni o canavarın elinden kurtardın Beni eve götür burada durmak istemiyorum Burası çok tehlikeli bir yer hiç de değil dedi Petson. Senin o canavar dediğin şu bizim yaşlı porsuk. O kedi yemez ki. Ayrıca çok fazla öfkelendirmezsen hiçbir şey yapmaz. Üstelik burada da hiçbir tehlike yok. Ancak yine de çevrede kendine saklanacak bir yerler bulmanın da fayda var. Hani bir tilki ya da aptal bir köpek gelirse saklanmalısın diyor. Tamam mı? Babam. Şimdi kapatalım mı artık? Ee, bir şey yok. <gülüyor> Sen bunu okur musun? Tamam okurum ama sonra. Şimdi bir hoşça kal der misin? Kime? Radyoda bizi dinleyenleri. Hoşça kal. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. <gülüyor>